bidatın önceki derslerde Kur'an ve sünnetin belirlediği ölçüler ışığında münkerliğini aleyhisselatü vesselam'in kulle bidatin dalâleh ve kulle dalâletin finnâr ifadesiyle bütün bidatlerin sapıklık olduğunu bidat-ı hasenenin büyük bir yanılgı olduğunu ve aynı zamanda bidat-ı hasene inancının da aslında bidat olduğunu ifade etmiştik. Konuyla ilgili bidat-ı hasene iddiasında bulunanların getirdiği batıl tevillere yorumlara reddiyeler sunmuştuk. Bunların başında Hadid suresinin 27. ayeti Amar radıyallahu anh'ın Niemet u de bidadige Bu ne güzel ze ze ze bin ze bid'atı ze ayırması ve bunun yanlış anlaşılması. Yine İmam Şafii ze bid'at ze ayrılır sözünün ze ze bidatı ze ze mezmume diyerek Ey övülen bid'at, yerilen bid'at şeklinde bunların bidat-ı hasene iddiasında bulunanlara hüccet teşkil etmeyeceğini ifade etmiştik. Bugün de İmam Elbani Rahimahullah'ın talebelerinden olan Selim Bin İd El Hilali'nin bidat ve ümmet üzerindeki olumsuz etkileri isimli eserin bidatın tanınma gereği başlığı altında sunduğu Önemli bir noktayı paylaşmak istiyoruz. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın "Kulla bid'atin dalaleh ve kulla dalalatin finnar" her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir hadisinde dinde ihdas edilmiş olan şeylerden kaçınabilmek için bunların tanınması gerektiği anlaşılmaktadır. Ey bütün bidatler sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir sözünden bütün bunların tehlikesi ve bunlardan kaçınılması gerektiği emredildiği anlaşılmaktadır. Tıpkı şairin şu ifadelerinde belirttiği gibi şerri tanıdım yaşamak için değil korunmak için hayr şerden ayıramayan şerrin kucağına düşer. Hayrın, şer, hayr-ı şerden ayıramayan şerrin kucağına düşer. Bu hususun temeli sünnette açıkça bildirilmiştir. Huzeyfe bin i Yaman radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. İnsanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselame diyorlar. Sürekli hayırdan sorarlardı Hayır hakkında sorarlardı Ben ise içine düşerim endişesiyle kendisine şerden sorardım Yani herkes hayırları sorarken ben Allah Resulü ve Vesselam'a şerleri sorardım ki bilmeden içine düşmeyeyim Kulluk edilirken yalnızca sünneti tanımak yeterli değildir. Bunun mukabilinde şeriata zıt bidatlerin de tanınması gerekmektedir. Aynı şekilde iman konusunda da şirki tanımadan tevhid yeterli olmaz. Yüce Allah Subhanahu ve Taala bu hakikati şu ayeti kerimede ifade etmiştir. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Bakara suresi 256. ayet kim tağutu reddedip hani ayette diyor ya bilen bilerek iman etsin inkar eden de Bilerek inkaretz in xeklinde. Mbialarun, gerčekle shtirmeki, ging under il-dikleri amachta bujon de Allah azza wagelle, nahal sure si othuzal t'nġa' jette, walla baasna fi kulli ummet in rasulen, eni għabutullahe, wageteni butta' rut. Mohakakki biz. Bütün ümmetlere şöyle söyleyen bir nebi göndermişizdir. Bir rasul göndermişizdir. Tağuttan sakının Allah'a kulluk edin. Aynı zamanda bu konu müminlerin yaşamlarını gerçekleştirdikleri bir husustur. Allah Azza ve Celle Zümer Suresinin 17. ayetinde şöyle buyuruyor tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjdeler vardır ey Muhammed dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele İşte Allah'ın doğru yola ilettikleri kimseler onlardır gerçek akıl sahipleri de onlardır kimler tağuta kulluk etmekten sakınıp sadece ahirette Allah'a yönelenleri müjdele buyuruyor Allah azza ve celle Zümer suresi 17. ayette. Yani dikkat ederseniz bir asıldan bahsedildiği zaman onun zıttından da haber verilmiştir. Ey tagut ve sadece hak mabuda ibadet onun zıttı şeklinde ayetlerde belirtilmiştir. Çünkü tevhidin Hakkıyla gerçekleştirilmesi için şirkin de tanınması gerekmektedir. Bu konu sadece tevhid anlamında, inanmak anlamında değil, aynı zamanda bid'at ve sünnet konusunda da böyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. La ilahe illallah diyen... Ve Allah dışında ibadet olunanları inkar eden kimsenin malı ve kanı haram olur. Hesabı ise Allah'a aittir. Hadis Müslim'de geçmekte. Allah ve Resulü yalnızca tevhidi tevhid ile yetinmemiş, bunun yanında tevhidin dışında kalan inançların inkar edilmesini de eklemişlerdir bu da şirkin ve küfrün tanınmasını gerektirmekte aksi halde insan hiç farkına varmadan şirke veya küfre bulaşabilir Allah azze ve celle Yusuf suresi 106. ayette şöyle buyuruyor onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler dikkat edin şirk bilinmediği zaman Aynı Yusuf suresi 106. ayette haber verildiği kimselerin durumuna düşeriz. Ey onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler. Allah'a iman ediyor ancak bununla beraber şirk koşuyor. Niçin? Çünkü şirki tanımıyor. Çünkü aklına göre veya veyahut efendim duygularına göre veya efendime söyleyeyim etkilendiği atmosferden gelenektir ve benzeri şeylerdir efendim o ibadetten şeytanın da oyunuyla bir haz duyuyor ve bu sebeple o yaptığı işi iman zannediyor o yaptığı işi hak sanıyor ancak aslında bununla beraber Allah'a inanmakla beraber şirk koşmaktadır dolayısıyla bu bir kaidedir sünnet ve bidaatle alakalı olarak da aynı şeyler ifade edilebilir yani eğer Bu en önemli şey olan tevhidle ilgili bu kadar önemli ise o zaman bu konu sünnet ve bid'atla ilgili de söz konusudur. Zaten önemine binaen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudbetül Hace'de sürekli ifade ettiği ayet ve sözlere dikkat edildiğinde şu hususların ön plana çıktığını görürsünüz. Je je aladina amen utakulah hakka tukatihi, walata mutuna wa antum muslimun. Eimanadaner, Allah tanunayara shirshekil de korkun, be anjak musluman nororak, jamverin. Beina akabinde nisa suracibilinje ayet, beina ahzab suraci in de ki ayet. Bebununna beraber, Allah was a set was salam in astak al hadithi kalamullah, wa kair al hadi, hadju you Mohammed in zalallahu alayhi wassalam. Muhakkak ki sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim. Ey iman, Allah azze ve celle'nin kelamının doğruluğu ve buna çağırması yolların en doğrusu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayet yolu olduğuna Hz. Muhammed haber veriyor. Ve hemen akabinden bu ikisine zıt düşecek bir hususu haber veriyor Aleyhissalatu vesselam. O da ve şerrü'l umuri muhdesatuha Islers en kettes zijn zooradan uit de land. Wanneer je ze in bidding hebt, wanneer je ze in ortoya tsukartel aangeeft, wanneer muhakkak ze in dalale hebt, wanneer je in finnar E, bid'at olduğunu ifade etmiştir. Aynı daha önceki derslerimizde gördüğümüz e, İrbad bin Sariye İrbad bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste olduğu gibi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam İrbad bin Sariye radıyallahu anh diyor ki aleyhisselatü vesselam bizlere bir hutbe irad etti. Öyle ki onun bu hutbesi tıpkı veda eden kimsenin hutbesi gibiydi onun bu sözlerinden ötürü gözler yaşardı, kalpler titredi. Ve dedik ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin bu hitabınız veda eden bir kimsenin hitabına benziyor. Bize neyi tavsiye edersiniz? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ve bi bisünnetih ve sünnet-i hulefâ-i râşidîn ve'l-mehdiyîn addu aleyhim bin-nawâjis. Ey bundan önce Aişe validemiz dedi ki benden sonra yaşayacak olanlarınız muhakkak ki çokça ihtilaflar görecek. İşte bize neyi tavsiye edersin dendiğinde sizlere sünnetime ve râşid halifelerimin sünnetine hidayet önderi halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılmanızı tavsiye ederim. Adeta onlara azı dişlerinizle yapışınız. Ve iyyakum muhdesat diyerek Aisset (vesalam) ve size sonradan uydurulan şeylerden sakınmanızı öğütlerim. Ve kullu muhdesetin bid'e. Çünkü her sonradan uydurulan şey bid'a'dır. Kullu bid'atin dalale ey ve her bid'atte sapıklıktır buyurmasıyla sünnete sarılmayı dikkat ediniz sünnete sarılmayı ve bidatlerden kaçınmayı sünnete azı dişlerle sarılmayı ey yani bütün kuvvetinizle sarılın anlamında azı dişleriyle sarılmayı ve bidatlerle bidatlardan da bu şiddette sakınmayı Aleyhisselam öğütlemiştir. Dikkat edin bu övdü hangi söz üzerine veriyor Aleyhisselatü Vesselam? Hangi söz soru üzerine ihtilaf göreceksiniz benden sonra uzun yaşayacak olanlarınız? Peki ey Allah'ın Aleyhisselatü Vesselam bu durumda ne yapalım? Sünnete ve raşid halifelerimizin sünnetine. Ey ashabımın yoluna azı dişlerinizle sarılınız. Yani ön dişler gibi değildir azı dişler daha sağlam olduğu için... Azı dişlerinizle sımsıkı sarılınız buyurarak Aleyhisselatü Vesselam şiddetle sünnete sarılmayı Çünkü hidayet ve selamet yolunun o olduğunu Dalalet ey yani sapıklık ve cehenneme giden yolun da Bidatler heva ve uydurmalar olduğunu Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir Herhangi bir şey Gerçekte Ancak zıddı ile Daha iyi tanınabilir Çünkü bu Gerçekte de şahit olunan bir şeydir İbn-i Ed Dinavari Rahimahullah Şöyle diyor Hikmet ve kudret Bir şeyin zıddı ile Birlikte yaratılması suretiyle Mükemmel olur Her biri Diğeri ile tanınır Mesela aydınlık karanlıkla bilgi bilgisizlikle hayır şer ile fayda zarar ile tatlı acı ile tanınır. Allah azza ve celle Yasin suresi 36. ayette şöyle haber veriyor. Yerin bitirdiklerinden İnsanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah kusurlardan münezzehtir. Çiftler ayette geçen çiftler erkek, dişi, kuru, yaş gibi zıtlar ve sınıflardır. Allah azze ve celle Necm suresi 45. ayette ise şöyle buyuruyor. Şurası muhakkak ki erkek ve dişiden ibaret olan çifti o yarattı. Bu durum kelime-i tevhitte de açıkça görülebilmektedir. Hani biz de deriz ya yani işte efendime söyleyeyim hatta hadis var bununla ilgili. Aleyhisselatü vesselam diyor ya işte ee, bu, bu beş şeyden... Ee, kıymetini biliniz diyor Ali Sayet Vassalem. İşte hastalık gelmeden önce sağlığın, yani gerçekten hastalık olmasa sağlığın kıymeti nasıl bilinecek? Efendime söyleyeyim yaşlılık gelmeden önce gençliğin, ölüm gelmeden önce hayatın, ya da efendime söyleyeyim ee, boş zamanın, yani vaktin kıymeti ve buna benzer Ali Sayet Vassalem zıtlarıyla bunların daha iyi anlaşılabileceği konusunda ümmetini uyarmıştır kelime-i tevhitte de bu durumu görmek mümkündür la ilahe illallah muhammedun rasulullah birinci, birinci bölümde red kabul nefi ve ispattan oluşmaktadır yani ilk bölümde red var kabul var nefi var ispat var Allah azze ve celle dışındaki varlıklar için müstehak olmadıklarından dolayı ilahlık red ve nefyedilirken yalnızca Allah için kabul ve ispat edilmektedir. Bir tek gerçek ilah Allah azze ve celledir. Hak ilah Allah Subhanahu ve tealedir. İkinci bölümde ise yani Muhammedun Resulullah kısmında ise Aleyhisselatü Vesselam'dan başkalarına İttiba reddedilirken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hakkında kabul edilmektedir Gerçek anlamda İttiba edilen O'dur Aynı Allah-u Alem İmamın Nevevi Rahimahullah Bunu şöyle açıklıyor en kısa şekliyle Dedik ya birinci kısımda Kelime-i Tevhid'in ilk kısmında e, Red ve kabul var Necive Ispatwar ikinci kısmında Muhammed Aleyhissalatu vesselam'e tabi olmak var. Eee i̇mam Imam Nevevi Rahimahullah en kısa şekliyle şöyle tarif ediyor kelime-i şehadeti. Diyor ki: "Eşhedü en la ilahe Allah demek Allah'tan başka hak mabut olmadığını ikrar etmektir. Allah'tan başka hak mabut yoktur. Muhammedur Resulullah ise Ey, bu Allah'a nasıl ibadet edileceğini Muhammed dan uran öğrenmektir. Ey, yani sünnet. Ey, yani rehber. Muhammedun Resulullah kısmı o hak maabuda, hakkıyla nasıl ibadet edileceğinin yine ondan öğrenilmesi manasında ifade etmiştir. Yani dikkat ediniz. Red ve kabul, nefi ve ispat dediğimiz hususuz ikinci kısımda Muhammed Aleyhissalatu vesselam'e efendim başka yollardan veya başka eee bid'atlere uymak değil de Ayşe was vesselam'e tabi olmak vardır. Öyleyse 1. bölüm gerçek manada Allah'tan başka mabut yoktur anlamına gelir. 2. bölüm ise Resulü Aleyhissalatu vesselam'den başka gerçek anlamda ittiba edilecek kimse Bulunmamaktadır Anlamına gelir Yahya bin Muaz Errazi şöyle diyor Tüm insanların ihtilafı Üç asla Racidir yani diyor ki ne Bütün insanların asılda ihtilaf ettikleri Şeyler şu üç hususa Dayanır Bu üç aslın hepsi de Birbirine zıttır Aslında da bu üç Asıl da birbirine zıttır. Birinden kurtulan diğerine yakalanır. Tevhid, tevhidin zıddı şirk, sünnet, zıddı bidat, itaat, zıddı masiyettir. Yani el-ihtisamda geçiyor onun bu sözü birinci cilt sayfa 91'de yani diyor ki bu üç şey bu üç şey İnsanların ihtilafı bu üç asla dayanıyor. Bu üç asılda da birbirine zıtlık vardır. Örnek verelim. Tevhid. Tevhid, Tevhide uyan şirke uymaz, şirke düşmez. Şirke düşen veya şirke uyan tevhide muhalefet eder. İkincisi sünnet, bunun zıttı bid'at. Sünnete uyan bid'attan sakınır. Bid'ata düşen, bid'atı kendine yol edinen sünnetten yüz çevirmiş yolunu menhecini değiştirmiştir. Üçüncüsü taat taattan sakınan masiyete düşmüştür. Taatta bulunan ise masiyetten sakınmıştır. Bu sebeple davetçilere düşen görev şudur. Müslümanları bid'atlere ve şirke karşı uyarmak tevhide ve sünnete sarılmayı emretmek ey bid'atlere ve şirke karşı uyaracağız tevhide ve sünnete sarılmayı emredeceğiz Allah azze ve celle da, e, Allah azze ve celleye davet çalışması bu temel esas üzerine ikame edilmelidir dikkat edin Allah'a çağırmanın yolu budur ey tevhide çağıracaksınız çünkü la ilahe illallah dediniz sünnete çağıracaksınız çünkü Muhammedur Resulullah dediniz şirkten sakınacaksınız çünkü la ilahe illallah dediniz bid'attan sakınacaksınız çünkü Muhammedur Resulullah dediniz dolayısıyla Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 104. ayette şöyle buyuruyor mealen sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Tevhide ve sünnete davet, marufun emredilmesi, şirk ve bid'atlerden sakındırmak da münkerin yasaklanması demektir. Ayetin haber verdiği gibi sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran, iyiliği emretmek ne demek iyiliği emretmek ne demek efendime söyleyeyim tevhide ve sünnete davet etmek demektir ee, münkerden alıkoymak ne demek şirk ve bid'atten sakınmak demektir yani bunu söylerken asıl itibarıyla böyledir diyoruz yani işin aslı dinin aslı bunun üzerine dayanmıştır az önce hudbetül hacede ifade ettiğimiz gibi Hüdbedülhacet a.s.v. ne dediği sözlerle en doğrusu Kur'an-ı Kerim. Yollarle en doğrusu Muhammed a.s.v.'in yolu. Bu dine sonradan giren her şey bid'at ve sapıklık. Dolayısıyla şirk ve bid'at tevhidle sünnetin zıttıdır. Ve ateşe götüren unsurlardır. Dolayısıyla e eğer bu manada sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. E diyorsa Rabbimiz azze ve celle davetçi kimliğindeki bir kimse davette bulunan bir kimse bid'at ve şirkten sakındıracak tevhid ve sünnete davet edecektir. Ümmeti Muhammed aleyhisselatü vesselam insanlar için çıkarılmış en hayırlı ve en üstün olma vasfını bu yolla kazanabilir. Daha önceki derslerde ifade etmiştik. Biz ümmetler arasında vasat bir ümmet olduğumuz gibi Ashabun yolunu takip eden Selef'in menhecini Takip edenler de Allah Resulü te zeggen dat haber verdi. niet hadi sirat. als je het wilt, dan is het een manier om te zeggen dat je het wilt. En dat je het wilt. En dat je het wilt biri müstesna hep ateştedir. Buyurdu. o tek fırka kurtulan fırka Aişe ve seleme sorulduğunda kimdir onlara ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ma ana aleyhi ve ashabihi ben ve ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenler buyurdu. Bir başka rivayette vahiy el cema'ah onlar cemaattır ey ehli sünnet ve cemaattır diyerek Aişe ve selemin ashabının yoluna uyanların da ümmetler arasında vasat olduğumuz gibi Bu fırkalar arasında da vasat olduğumuzu haber vermiştik. Ey aynı işte bu sapık fırkalara haber verirken cehmiye gibi sıfatları inkar etmediğimiz gibi müşebbihe gibi Allah Azza ve celle'nin sıfatlarını mahlukun sıfatlarına benzetmemekteyiz dolayısıyla ya da muattila gibi ya da kerramiye gibi ya da rafidiler gibi ya da mülciye gibi ya da buna benzer fırkalar arasında ehli sünnet vel cemaat vasat bir ümmettir imam abu Shama el makdisi şöyle diyor el ba'is ala inkari bid'a vel havadis isimli eserinin 11. sayfasında diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı ve daha sonra gelen kimseler kendi zamanlarında yaşayan insanları bidatlerden ve sonradan ihdas edilmiş olan şeylerden sakındırmışlar. Mahzuru olan tüm şeylerden kurtulabilmenin reçetesini barındıran ittibayı emretmişlerdir. Ey onlar Allah Aleyhisselatü Vesselam'in ashabı Allah s.a.v'in ashabı ve tabi'in Zaten selefimiz derken bu üç dönemi anlıyoruz. Ashab tabi'in et maat tabi'in. İşte bu dönemdeki kimseler Kur'an ve sünnet'e sımsıkı sarılmayı ve bununla beraber bid'atlerden sakındıkları ve sakındırdıkları sonradan ihdas edilmiş şeylerden sakındıkları görülmektedir. Aynı daha önce yine derslerde ifade ettiğimiz Abdullah ibn Mes'ud'un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 Hamd ettikten sonra e, selatü selam getiren hapşıran kimse selatü selam getirince eee İbnü Hamerin Allah Resulü sallallahu aleyhi bize hapşırmayı emretti ancak selatü selam getirmeyi emretmedi diyerek bu konuda kendisine kendisini azarlaması ya da yine tabiinden olan Said İbnü Musayyeb'in fecir namazından sonra namaz kılmaya devam eden kimseye bunu yapma çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor dediğinde o kişi ne yani secde ettiğim için secde ettiğim için Allah beni azaplandıracak mı dediğinde secde ettiğin için Allah seni azaplandırmaz. Ancak sünnete muhalefet ettiğin için seni azaplandırır demesi onların sünneti nasıl anladığını ve bidatlerden nasıl sakındığını görebilmekteyiz. Ya da İmam Malik rahimahullah'a ee, Ee, i̇stivanın keyfiyetini soran kimseye verdiği cevap yine İmam Malik Rahimahullah'a, Efendime söyleyeyim Medine'de ben efend e, şurada e, Zül Zülhüleyfe'de değil de biraz daha geride e, ihrama girmek istiyorum. Yani mikadı biraz daha geriye çekerek. Ey daha çok sevap alacağını umarak e, bu dileğini söyleyen kimseyi İmam Malik Rahimahullah'ın azarladığı ve sünnete e, muhalif olduğunu söylemesi gibi aynı İmam Malik'in şu meşhur sözünü de gerçekten unutmamak gerekir İmam Malik Rahimahullah diyor ki her kim İslam'da güzel görerek bir bid'at çıkarırsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in Resullüğüne ihanet ettiğini iddia etmiş olur Çünkü Allah Azze ve Celle bugün sizin için dinimi tamamladım buyurmaktadır. Dolayısıyla o gün dinden olmayan şey bugün de dinden değildir. O gün din olmayan şey bugün de dinden değildir. <gülüyor> evet. Dolayısıyla İmam Abu Şami El Magdisi'nin haber verdiği gibi gerçekten selefimiz bid'atlerden, ey sonradan uydurulanlardan sakınmışlardı, sakındırmışlardı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresinin 104. ayetini indirerek onları övüyor ve diyor ki, ''Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.'' Onlar da bu ayetin gereğini yerine getirmişler. Hem onlar hem de onlara hakkıyla tabi olanlar kurtuluşa ermişlerdir. Çünkü ayet işte onlar kurtuluşa erenlerdir diye müjdelemiştir. Onlar bidattan sakındırdıkları gibi sünnete ittibayı da emretmişlerdir. Allah Azza ve Celle'nin kitabında terk edilmeyecek bir hususa ittiba emri yer almaktadır. Ali İmran suresi 31. ayette Allah Subhanahu ve teala neye tabi olacağımızı haber vermiştir. Kime ittiba edeceğimizi haber vermiştir. O da Rabbimizin şu sözüdür. Kul in kuntum u Allah zal uw heerlijkheid Allah houdt, volg mij. Allah zal uw heerlijkheid Allah houdt, volg mij. Allah Allah houdt, volg Allah zal Yani bu ne demektir? Bu ayetin nuzul sebebiyle ilgili kaynaklarda şöyle haber verilir. Ashab ne yapsak da Allah Azza ve Celle bizleri sevsin. Biz Allah'ı seviyoruz. Biz Allah'ı çokça seviyoruz. Ve O da bizi sevsin istiyoruz. Ne yapsak da O'nun sevgisini... Onun rizasını kazanın diye sorduklarından ötürü Allah Azza ve Celle bu ayeti indirdi. Kul, in kuntum tehipbun Allah, fettabiğuni yuhbibkum Allah, yaghfir lekum zünubekum. Deki, eğer Allahı seviyorsanız, fettabiğuni, fettabiğuni yuhbibkum Allah. Bana uyunuz ki Allah ta sizi sevsin. Ey sünnete uyunuz. Ey Muhammed was vesselam'a hakkı ile tabi olunuz. Onun sesinin üstünde ses, sözünün üstünde söz, emrinin üstünde emir, isminin üstünde isim kabul etmeyiz. Kul <gül> in kuntum tuhibun <allahe> Allah fettabi'unni yuhibbukum Allah. Yani eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin dolayısıyla burada hem ayet hem de e, bu ayeti doğru anlayan ashabımızın muhtesattan nasıl sakındığını selefimizin muhtesattan nasıl sakındığını ve tabi olmayı gerçekten nasıl anladıklarını görebilmekteyiz aynı tövbe suresi 100. ayette müjdelendikleri gibi ensar muhacir ve onlara e, ihsanla tabi olanlar ihsanla tabi olanlar onların yolundan gidenlerin Allah'ın onlardan razı olduğunu haber veren ayeti celileyi unutmamak gerekir yine Allah azze ve celle En'am suresi 153. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz subhanehu ve teala waarvan Allah صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا je فتفرق بكم عن سبيله de وصاكم به لعلكم تتقون gekozen. We Allah je de weg die İşte bu benim dost doğru yolumdur buna uyunuz. Başka yollara uymayınız. Başka yollara uymayınız. Çünkü bu yollar sizi hak yoldan sapıtırlar. Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği e, bir şekilde şöyle haber veriyor. Ik heb gezegd dat ik de sierra die ik wil, dat de sierra die ik wil, dat ik wil, dat ik wil, dat ik Benim yolumdan ayırırlar. Zelika vasakun bihi lallekum tattakun. Allah size böylece öğüt veriyor. Olur ki sakınırsınız. Neyden sakınırsınız? Başka yollardan sakınırsınız. Neyden sakınırsınız? Şeytanın yollarından sakınırsınız. Olur ki sakınırsınız. Neyden sakınırsınız? Bid'atlerden, kurafe'lerden, uydurmalardan ve doğru menheci terk edip çünkü bir insan aynı aynı anda iki yolda olmayacaktır. İki yolda birlikte yürüyemez. Bir insan aynı zamanda hem doğuya hem batıya gidemez. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle işte benim doğru yolum budur. Buna uyunuz. Başka yollara uymayınız. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Çünkü sizi benim yolumdan ayırırlar diyor o yollar. O halde bir kişi mutlak manada sırat-ı müstakim olmak istiyorsa ve Allah da kendisini sevsin istiyorsa sünnete tabi olacak Allah Resulü ve Vesselam'a tabi olacak Tabiinin büyüklerinden ve müfessirlerin imamı olan Ebu'l Haccac bin Cebr el-Mekki'den bize rivayet edildiğine göre başka yollara tabi olmayın ayeti hakkında bunlar bid'atler ve şüphelerdir demiştir Darimi de geçiyor onun bu sözü. Yine Beyhaki el-Medhal e, ve diğer kaynaklar tahric etmişlerdir. Yani bu başka yollardan kasıt şüpheler ve bid'atlerdir şeklinde Tabii'nin büyüklerinden ve müfessir imamlardan birisi Ebu'l-Haccac bin Cabrel el-Mekki bunu söylüyor. İzz bin Abdullah rahimahullah ise şöyle diyor: Müslümanların işlerini idare eden bid'atleri yok etme ve sünnetleri ihya konusunda yardımcı olan kimselere ne mutlu Müslümanların işlerini idare eden bid'atleri yok etme ve sünnetleri ihya konusunda yardımcı olan kimselere ne mutlu nihayetül Mübtediinde şunları ifade etmiştir saptırıcı bid'atlerin inkarı ve bunların iptali için delil ikame edilmesi bunlara kail olan ister kabul etsin isterse reddetsin vaciptir. Saptırıcı bidatlerin inkarı ve bunların iptali için delil ikame edilmesi bunlara kail olsun ister kabul etsin isterse reddetsin vaciptir. Ey e, hücceti ikame etmelidir. Ve yine Mervazi şunları ifade ediyor. Ebu Abdullah'a yani Ahmed İbn Hanbel'e bid'at ehli hakkında susarak söz söylemediği halde namaz ve oruçla meşgul olan biri hakkında görüşün nedir dedim. Soru böyle. Ey imam, ey imam, ee, namazla oruçla meşgul oluyor ancak bid'atçılara ses çıkarmıyor. Bununla ilgili ne dersin diye sorulduğunda İmam Ahmed, Rahimahullah şöyle diyor. Oruç tutsa, namaz kılsa ve insanlardan uzak dursa bu kendisi için yapılmış bir amel değil mi? Evet dedim diyor soruyu soran. Bidatlar hakkında konuşması hem kendisi hem de başkası lehinedir. Bu daha efdaldir cevabını verdi. Yani dedi ki Ahmet İbn Hanbel Rahimahullah kişi namazı orucu ve benzer ibadetleri kendisi içindir. Evet. Ancak bid'atla ilgili konuşması yani bid'atten sakındırması veya bid'atın zararlarını ifade etmesi ise hem kendisi hem başkası için iyidir ve gereklidir. Bu, bu sebeple bu daha evladır demektedir. İmamı, e, İmam Katade şöyle diyor. İnsan bir bid'at işlediğinde sakınılması için bu bid'atın hatırlatılması gerekir yani bir bid'atçı gördüğünüz zaman bu kişiyi bundan sakındırmak için bunu bunun hatırlatılması gerekir demektedir bunlar bizim selefimiz ve bunlar bizim e, ilim ehlimizdir bu durumun Çağdaş İslami cemaatlerin birçoğuna gizli kalması gerçekten üzüntü vericidir. Bunun temelinde yatan şey alimlerin dahi düşebildikleri ve sayısı çok olan bidatçılık sebepleri konusundaki bilgi eksikliği ve bidatçıyı bekleyen kötü son hakkındaki cehalettir. Maalesef bu konuda çağdaş İslami cemaatlerin de bunun içine düştüğünü görüyoruz. Bid'atler içinde maalesef yüzdüklerini görüyoruz. Niçin? Çünkü bu konuda cahalet var, bu konuda bir kapalılık var, bu konuda bir küçük görme var. Gerçekten bugün tevhid ehli olduğunu iddia eden birçok cemaat bakıyorsunuz ki bid'atler içerisindeler. Niçin? niçin kendilerine diyorsunuz ki ne şu bidattır veya niçin bu yapılıyor gibi dediğiniz zaman diyorlar ki bu meselelerle ilgilenmeyin diyorlar bu meselelerle uğraşmayın bizim meselemiz daha ciddi diyorlar dikkat edin bizim meselelerimiz daha ciddi diyorlar biz bir toplum oluşturmaya çalışıyoruz sizin takıldığınız şeye bak diyorlar yok efendime söyleyeyim eee ne bileyim şöyle tespih çekme yok şurada şu duayı okuma yok şu bidattır yok bu bidattır ya da şu sünnettir bu sünnettir şöyle namaz kıl şöyle abdest al bunları bırakınız diyorlar ben kendim bizzat bunları yaşadım gerçekten geçmişte birlikte olduğum bir yapı vardı yani hepimiz belki bugün birçok Türkiye'de birçok selefi kardeş daha önce işte 1980'li yıllarda ortaya çıkmış işte İhvan çizgisinde olan tevhid anlayışını benimsemeye benimsemiş olan kardeşler sebebiyle tevhidle tanışmıştır. Ancak Allah'a hamdolsun selefi menhec bu daha iyi anlaşılmış en azından Allah'a hamdolsun eksikleri böylece giderilmiştir. Ben birlikte olduğum bu yapı bir bir kitap bastı bir kitap bastı ben kitabı incelediğimde kitabın birçok yerinde bidat ve hurafeler gördüm yani bidatler gördüm açıkça bidatler gördüm mesela çocuklara hitap eden kitaplar vardı ee, işte dinimi seviyorum benim dinim ve buna benzer isimler altında ee, ve bu anlamda karar merci durumundaki hoca hoca ve efendime söyleyeyim alim kabul edilen birisi vardı ben ona dedim ki biz dedim şu sözleri mesela bu kitabın şu sayfasında dedim abdestle ilgili bid'atler var dedim namazla ilgili bid'atler var dedim akideyle ilgili bid'atler var dedim ve buna benzer birçok şey var dedim niçin dedim bunu e, mutasavvıfların kitaplarında gördüğümüz zaman bid'at diyebiliyoruz da kendi kitaplarımızda neşredildiği zaman niçin bu bidat olmuyor biz yapınca bidat olmuyor biz yapınca meşru oluyor bunu başkaları yapınca mı bidat oluyor dedim Allah'tan korkmuyor muyuz bu nedir dedim yani niçin bunu yapıyoruz diğerlerinden ne farkımız kaldı dediğimde dediler ki ya bırakın bunlara takılmayı dediler siz tevhidle ilgilenin insanları akideye çağırın ki akide diyorlar akılda da matrudiler ey isim ve sıfat konusunda tatilde bulunuyorlar ben dedim ki lütfen dedim yetiştirdiğiniz insanların durumlarına bir bakın 20 sene önce 20 sene önce namazı, namazını kişi nasıl kılıyorsa hala öyle kılıyor dediğimde yani neyi kastettim namazına hiçbir güzellik katmamış ya da bunu süslememiş ya da bunu zenginleştirmemiş ya da sünnete göre kılma konusunda ilerlememiş anlamında dediğimde oradan yine böyle ileri derecede bir hoca dedi ki ben namazımı dedi 40 senedir aynı kılıyorum yani demek istiyor ki yani boşver bu meseleleri ben de dedim ki o zaman sen de yakın tarihi anlatmaya devam et çünkü o yakın tarihi ile ilgili birçok yazıları vardı dergide falan ve bana bu meseleleri bırakın dediklerinde Onlara şunu söyledim Haydi dedim Bunları bıraktık 20 senedir 30 senedir sizin getirdiğiniz Meseleleri konuşuyoruz Kat ettiğimiz mesafeyi bana söyleyiniz Kat ettiğimiz meseleyi söyleyiniz Ya da Ben Bidatler içerisinde yüzerken Nasıl bir toplum inşa etmeyi planlıyorum Bunu bir söyleyin dedim Allah'tan korkmaz mısınız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 Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Ve <gülüyor> la tehkirenne minel ma'rufi şey'en Ve lew en telka ahake bi vejhin talik Iyilikten hiçbir şeyi Bu Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmek olsa dahi Dediğini Ve bununla beraber İslam'ın En küçük değerinin ihya olması için binlerce başımız olsa ve her günde birini verecek olsak az geleceğini ifade ettim. Ve yine bununla beraber Allah va Resulünün üzerinde emri olmadığı bir şeyin merdut olduğunu aleyhissalatü vesselam'ın emriyle ifade ettim. Ve bütün bunlarla beraber bu kardeşlere davetin hakikatini ulaştırma konusunda ki bunlar gerçekten dinlerinde samimi kimselerdi şunu söyledim dedim ki ilimlerin en şereflisi Allah Azza ve Celle ile ilgili olanı değil midir dediler ki evet o zaman gelin dedim akide ile ilgili ihtilafları giderelim akidedeki bidatlerden ve sapıklıklardan sakınalım akidede selefin üzerinde bulunduğu menhece gidelim diye davette bulundum Bunu da mı küçümseyeceğiz? İsim ve sıfat tevhidi küçümsenecek bir şey midir? Görmezden gelinecek bir şey midir? Kitaplarımıza bu bid'at ve hurafeleri neşrederken toplum baskısı denilen şey mi bizi buna düşürüyor? Şunu görmezden geleceğiz, bunu görmezden geleceğiz. Bu aynı Nuh Aleyhisselam'ın gönderildiği kavmin ilk İlk şirkin nasıl zuhur ettiğini hatırlattım hatırlayınız Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği Nuh Suresi Allah-u Alem 27. ayet olacak diyor ya sakın ha ilahlarınızı terk etmeyin ne veddi ne suvahı ne yağusu ne yağuku terk etmeyin bunlar kimlerdi Nuh Aleyhisselam'ın kavminde yaşayan salih kimselerdi. On asır boyunca yani bin yıl insanlar tevhid üzere yaşadılar. Daha sonra insanlar sapma baş gösterdi. O yüzden ilk Resul dediğimiz rasuller e, Resul Nuh Aleyhisselam'dır. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi kendi kavimlerinde yaşayan salih kimselerin vefat etmeleriyle bu kimseler şeytan onlara geldi dedi ki bu kimseler unutulmasın diye onların resimlerini yapın onların kabirlerini yükseltin onların putlarını dikin böylelikle bu kimseler unutulmazlar gerçekten ölen kimseler salih kimselerdi böylelikle Şeytan onları zayıf bir noktadan yakaladı ve onları şirke düşürdü. Ey ya da onların bu putları, bu resimleri ya da kabirler üzerlerinde mescit yapılmasını onlara emretti. Onlar bunlara ibadet etmek maksadıyla bunu yapmamışlardı. Ancak bu eylemi gerçekleştirdiler. Daha sonra onlardan sonra gelen nesle şeytan gelip, Yeni gelen nesle şöyle hitap etti dedi ki şu vesveseyi verdi sizin atalarınız bunlara ibadet ediyorlardı bu kimseler sebebiyle Allah onların üzerine yağmur yağdırıyordu dualarını kabul ediyordu böylelikle onlar da bunları kendilerine bunlarla Allah'a şirk koşmaya başladılar ve bunlara ibadet etmeye başladılar bunu İbni Abbas Kur'an'ın tercümanı İbni Abbas radıyallahu an rivayet ediyor. Dolayısıyla dolayısıyla şirk böylelikle ortaya çıktıysa şirk böylelikle ortaya çıktıysa siz düşününüz ki nesiller heba oluyor biz akidede e, ifsada uğrayacağız amellerde ifsada uğrayacağız sünnetten yüz çevireceğiz bidatlar içerisinde yüzeceğiz ondan sonra diyeceğiz ki Ya Bunun zamanı değil. Biz işte e, İslami bir toplum var etmeye çalışıyoruz. Hangi İslami toplumu var etmeye çalışıyoruz? Hevaya uyan bir toplumu mu? İslam'ı dilediği gibi anlayan bir toplum mu inşa etmeye çalışıyoruz? Vallahi vahye uymadıkça hakka ulaşılmaz. Dolayısıyla ashabımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri karşısında küçük ve büyük ayrımı yapmıyorlardı. El yevme ekmeltü lekum dînekum din tamamlanmıştır. Dolayısıyla vahiy çerçevesinde tamamlanmıştır ve korunmuştur. Bunun dışındakilerinden sakınılacaktır. Nasıl ki Nuh aleyhisselamın kavminde bulunan bu kimseler ibadet etme maksadıyla yapmadılar bu putları veya bu resimleri çizmediler. Ancak Allah azze ve celle onlara elçi gönderdi. Nuh Aleyhisselam'ı gönderdi. Bugün kerahet vaktinde güneşin doğduğunda veya battığında Allah Resulü Aleyhisselam namaz kılmayı men ediyor. Namaz kılmayı men ediyor. Kerahet vakti hiçbir Müslüman o vakitte namaz kılmakla Güneşe tapmayı kastetmezken Ali Seyyid ve selam onların kastlarını sormuyor. Ancak o vakitte şeytanın iki boynuzu arasında doğar diyor Aisset ve selam ve bunu yasaklıyor. Dolayısıyla dolayısıyla bir amelin makbul olması iki esasa bağlıdır demiştik Kur'an sünnet. Kur'an ve sünnete uyacak. İkincisi ikincisi Birincisi ihlas, ikincisi Kur'an ve sünnete uygun olmasın. Bu cemaatler veya hizipler, davalarında samimiler, ihlaslılar, ibadetin, kulluğun ilk ayağını gerçekten gerçekleştirmekteler. Ancak Allah azza ve Celle'nin haber verdiği gibi, Ali İmran Suresi 31'de ifade ettiği gibi, Kul in kuntum tehibbun allâhe fettebi'ûni yuhbibkumullâh yagfir lekum zunubakum deki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın demek ki Muhammed aleyhissalatu vesselam'e onun sünnetine hakkıyla tabi olmak günahların bağışlanma sebebidir yüce Rabbimizin haber verdiği bir tek yol bir tek yol o da yüce Rabbimizin Ve annehâzâ sirâti mustaqîmen fettebîuh. Ve lâ tettebîuh subuleh. Feteferraka bikum an sebîlih. Zâlike vassâkum bihih. Leallekum bihi, Ey! İşte bu benim dost doğru uyunus, Buna uyunuz. Başka yollara uymayınız. Çünkü o yollar sizi benim yolumdan ayırırlar. Allah size böylece öğüt olurki, Olur ki sakınırsınız. Allah Azza wa Celle yolların en doğrusu olan Muhammed Mohammed yolu üzere bizleri kılsın. Allah Azza wa Celle bid'at'ın ve şirkin, büyüğünden küçüğünden, gizlisinden açığından bizleri muhafaza etsin. Ve sünnete hakkıyla tabi, eden, tabi olan kullarından kılsın. Ve degene vallahu de tijd heeft om te doen. Hij Subhanak bihamdik ene kant van de andere kant van wa andere kant van de andere kant van de